konumuz 8 asıldır. Dokuzuncu asıldır. Pardon. Dokuzuncu asıldır. Ehl-i sünnet ve cemaat itikadında sahaba, hilafet, ehlibeyt beyt. Bunda da ikinci dersteyiz. Geçen derste anlattık ashab-ı kiram kimdir? Oların mekanesi nedir? Kısacası bir mümin اہل سنت inancında mümin olamaz مومی نول مس ای لچی اصہ بچر سیو سن سائ سن ساؤن سن انسان اہل سنتندہ نئی لہ کالر اص ہابہ سو میں بوگز چی اہل سنت ای ashabı دندہ اب ندر نہینگ تشید اس ہابہ سو en büyük ölçülerimizden birisidir. Sahabanın faziletini anlattık. Ki sahaba Allah subhanehu ve teala onları seçmiş, seçkin kullarıdır. Ki bu Risale'yi onlara onları bu Risale'ye ehil gördü. Bütün ümmetlerin arasından onları seçti. Kime verdi? Ashab-ı Çıram'a verdi. O Risale'sini. Onun için Risale Allah Teala kendi risalesini ashab-ı kirami oları kendi risalesine ehil gördüğü için Allah'ın has adamlarıdır, seçkin kullarıdır. Ebedi bir dinini olara teslim etti. Onlarla, onlar da hakkıyla ne yaptılar? bugüne kadar bizim elimize şeriat paketini aynen olduğu gibi ulaştırdılar. Allah onlardan razı olsun. Şimdi geçen derste bunları anlattık. Şimdi özelliklerine devam ediyoruz. Sahabelerin özelliklerine. Onu inşallah Eyüp kardeşi okuyacak. Biz burada açıklayacağız inşallah. Sahabe, Allah onlardan razı olsun. Öyle büyük bir ayrıcalığa sahiptir ki onlardan sonra gelen hiç kimse hangi dereceye yükselirse yükselsin, onların eriştiği makama erişemez. Onların sahip olduğu bu ayrıcalık Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i görmek onun sohbetinde bulunma, hadisini dinleme, onunla birlikte yaşamak dini ondan birebir ilk ağızdan alma ve kendilerinden sonra gelenlere de aldıkları gibi tebliğ etme şerefidir. Bu sayede kıyamete kadar bu dinle amel edenlerin sevaplarının bir benzeri onlara yazılmaktadır. Ancak bu amel edenlerin sevaplarından hiçbir şey eksiltmez. Evet. Yani bu sahabenin en büyük Tabir caiz ise havantacından birisidir. Öyle bir menzile, öyle bir mekane, öyle bir yer yakalamışlar ümmette, Allah indinde. Bunu hiç kimse o, o kuşaktan hariç yakalayamaz, ulaşamaz. Ne kadar yüce olsa, ne kadar evliyaullah olsa sahabenin bizim Türkçe'de tabirimizde bir tırnağına bile yetişmezler. Evet, bu avam-ı caizada Ama doğrudur. Bir alem ne kadar büyüse, ne kadar ilmi olsa bu cihan onun hakkında icma etse dört imam gibi ama sahabenin tırnağına yetişmezler. Olar öyle bir şerefle şereflendirilmişler ki onu ne kadar evliyaullah olsan başını sücreden kaldırmasan kanını Allah yoluyla yüz sefer döksen onların menzilesine, mertebesine, şerefine yetişmezsin. O da nedir? Resulullah'ı görme, şerefi, onun ağzından, mübarek şerif ağzından, mübarek kelimeleri duyma ve o emaneti taşıma neyi olmuşlar? Onlara nail olmuşlar. Onun için bu şeref onlara hastır. Bu şeref bir sefer yer üzerine indi, bitti daha. 23 sene limiti var bu şeref 23 senede kim yaşadı? Resulullah'ın emirine teslim oldu, bu şerefe naildir. Ondan sonra uçsam bile denizlerin üzerinde bu şerefe varamazsın. Bu şeref olarak has bir şereftir. Kıyamet gününde de bu şerefin ayrı bir yeri var. Cennette en zirvette olan bir şereftir. O da nedir? Firdevs-i Ale'dir. Firdevs-i cennetin yüzüncü tabakasıdır. Ondan sonra tabaka yoktur, en üstün zirvettir. Firdostun tavanı nedir? Rahman'ın arşıdır. Rahman'ın arşındaki sesleri Firdos ehli duyar. O kadar Rahmana yakındır. Allah subhanahu wa taala kıyamet gününde cuma günleri tecelli ederken ehli cennete ilk önce onu Firdos ehli görür. Bu dünyada şereflendirilmişler o dünyada da şereflendirilir. Onun için sen temenni etme. Deme ki ben bir günde keşke ben Resulullah zamanında olsaydım. He? Kim diyorsan o karşı tarafta olmazdı. Bunu insan bilemez. Onun için ne diyeceksin? Resulullah bizi de unutmamış. Bak bu şerefi olana vermiş allah Teala Resulullah bizi de unutmamış. Ne demiş? Bir gelmiş baki kabristanlığı ziyaret ederken nerede kardeşlerim demiş. Allah onları rahmet eylesin. Ya Resulullah demiş biz senin kardeşlerimiz değil değil miyiz? Hayır demiş siz benim ashabımsınız. Benim kardeşlerim benden sonra gelip beni görmez. Sizin inancın gibi bize beni inanır. Sizin inandığın gibi beni inanır. O zaman ne olur ya Resulullah bunlar? İşte bunların ecri 50 kat fazladır diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ama öyle bir günde inanınırlar bize. He? Dinlerine, dinlerini öyle zor zamanda yaşarlar. Nasıl bir dene? Zorlanan eline köz ataşını verirsin, tut dersin, mecburdur tutmaya. Öyle dinlerini tutarlar. Yani bizi unutmamış Resuldostlar. Ama biz yine gözkümüzü dermeyiz, onları dizdik diyemeyiz. Neden diyemeyiz? Hala biz dinimizi o kadar zorluktan tutmamış. yani bazı ülkeler var yer üzerinde adam Allah adını söyleyemez ki Türkiye Cumhuriyeti'nde de bir zamanlar öyle geçti Allah'ın azanını bile Türkçe okuyordular Arapca azan okuyamıyordu ama şu anda refahiyetteyiz yer üzerinde şu anda ülkeler var Allah kelimesini diyemiyorlar kavmler var demek ki bu ne yapıyoruz zikzek çiziyor yer üzerinde aynen eşitte gitmiyor İşte kim dinini yaşasa fitne zamanında Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem müjdesine nail olmuştur. Onun için bu da neden Allah'ın mutlak adaleti gereği bu nimeti kim Resulullah'a bağlıysa vermiştir. Ama ne kadar biz onlardan 50 kat daha eğer ciddi tutsak ama yine onların şerefine varamayız. O da Resulullah'ın cölme. Ondan ilim alma şerefi bu ayrı bir özelliktir. Bu ayrı bir özelliktir. Onun için bu şerefi alanlar Resulullah'ı biz sahaba şeyinde e, tanımında tanımlamıştık. Kimdir sahaba? Kim Resulullah'ı görse iman etse on, o iman üzerine de ölse o sahabedir. İster o sahaba, suhbet velev ki dakikeler sürse. Ama ne kadar çok suhbet o kadar çok yakınlık. Sahabelerin de içinde ne var? Asharatil mübessere bil cennet var. 10 tane cennetten müjdelenmiş. Ondan sonra var vardır. Bunları biz saydık şey dersinde. Eee eee ne dersindedir? Bunları söyledik. Vaad vel vaid dersinde. Anladabildim? Onun için Ee, sahabeler de derece derecedir. Ne kadar Resulullah'a yakın, ne kadar fazla inanç, ne kadar fazla çaba. Bak, fetihten önceki sahabelerden fetihten sonradakiler aynen değil. بیعت الرضوان de ağacın altında بیعت verenler aynen değil. Orada da geleceğiz. İşte bunlar nedir? Bu sahabeler mertebe mertebedirler. Ama kim Resulullah'ı görmüşse o şerefe nail'dır. Bu da nedendir Allah'ın adaleti Ne kadar çaba o kadar yakınlık. Velouçi hep bir paketin yakınlık paketinin içine Resulullah'ı çorba paketi içine hepsi girer sahabele. Ama paketin de içinde ne var? Adalet gereği ne var? Ne kadar amel. Gördünüz mü? Amel ne kadar önemlidir Ehl-i Sünnet'te. İman ameldir. Ameli imandan ayrıya ayrılamayız. Ayırsak ne olur? Adaletsizlik olur. Zulm olur. Allah da zulümle nedir? Allahu Teala münezzehtir. Allah kullarına zulmetmez. İşte bu sahabe-i kiram bu şerefe nail oldular. Kim Resulullah'a inandı? Ondan ilmi aldı. Olduğu gibi götürdü. Bu şerefe nail olmuş. Bu paketin içine girmiştir. Eydir gelelim sahabenin hayatına. Hz Ebu Bakır'dan en küçük sahabeyi kadar. Bakıyorsun hayatlarına. hakikaten tarih bunu ispat ediyor. Olduğu gibi Resulullah'tan aldılar. Kavlen ve amel. Yani hem sözü aldılar, hem fiili aldılar. Nele aktardılar? O, o, kendilerinden sonra gelen kuşağa aktardılar. Onlar da kimdiler? Terim olarak nedir o arada? Tabi'in. Tabi'inler de hocalarından ne görmüşler? Böyle aktardılar. Etba'u tabi'ine. Bir kadar bize zincirleme böyle geldi. Onun için ne şart koşuyoruz biz? Bu zinciri tutacağız. Zincirde kopuklu olması, olmaması lazım. Olar onların eteğine biz de bunların eteğine sarılacağız. Hangi sağlam eteği tuttun? Kendini sırat-ı müstakim üzerinde bularsın. Sırat-ı müstakim üzerinde tren rayı gibidir. Mecburi seni cennetin kapısına götürür. Başka yere gidemezsin. Ama nedir? Kriterlere uyacaksın. sırat-ı üzerinde kalmak için kriterler var. O da nedir? Eteye sarılacaksın. Sım sıhı sarılacaksın. İşte etekte nedir? Kitap sünnettir. Alimlerin ilmiyle kitap sünnettir. Yok ben bugün de Kur'an'ı açayım. İşte bu da sahabenin ilmidir. Burada anlayayım. Hayır. Sahabe nasıl anlamışsa Kur'an sünneti öyle anlayacağız. O zaman işimiz tamamdır. Kendimizi ashab-ı kiramla cennette buluruz inşallah. İşte bunu da gözünüzün önüne koyun. Birinci hoza, hocanız Resulullah'tır sallallahu aleyhi ve sellem. Size dini öğretiyor. Allah'ın rahmeti gereği dedik. Allah Teala Risale gönderiyor. Bu da yetmiyor. Allah'ın adaleti gereği. Ne diyor? elçisine diyor ki? Tebliğ ettiğin dini yaşa, canlandır. Yani Resulullah'tan hem sözünü alıyorlar, hem canlısını fiilden alıyorlar, ondan sonra uyguluyorlar. Olduğu gibi, bu paketi, şeriat paketini, biz kime minnettarız? Allah'tan, Resulullah'tan sonra, kime minnettarız? Ashab-ı çirama. Onun için sahabe düşmanları, istiyorlar bu halekeyi kuparsılar. Sahabeyi iskat etseler, ne olur? Düşürseler sahabeyi ne olur? Din bitmiş olur. Bizim dinimiz bitti. O zaman, Kur'an sünnet elimizdedir. Nasıl anlayalım bunu? E siz aklınıza göre anlayın. bugün gün televizyondaki ilahiyetçiler hocaları gibi, bir kısmı gibi ne yapıyorlar? Oturmuşlar, ahkem kesiyorlar. Biz de Arapça biliriz diyorlar. İşte bu nedir? Şeytanın oyunudur. ehl sünnet bu oyunda yoktur. ehl sünnet kim dört imamın ağzıyla konuşuyor? O ehli i sünnettir. Dört imam bizim için ölçüdür, kriterdir. mihenk taşıdır. Çünkü üç dönemi Resulullah teskit etmiş, dört imam da bu üç dönemin neydir? He? Neydir? İçindedir de emniyet şeyidir. Emniyetidir bu üç dönemin. Bu üç dönemde şucgatchtı. Şucgatchtan geçiyor bütün çetrefiller dışarıda kalıyor. Barrak bize süzülmüş kitap sünnetin aynışı geliyor. Yoksa o üç dönemde de çetrefiller vardı. Şeytanın ürünleri vardır. Ama bu dört imam noktayı koymuştur. Rayı raya, rayı rayı düzel düzenlendirmiş ve onun üzerine eee e, fargunlarını koymuş. Bu yoldan cennete gidilir demiştir. Onun için Ashab-ı Kıram'ın yolu 4 imamın yoludur. 4 imamın yolu cennetin yoludur inşallah. Evet. Ashab-ı Kıram Bu şerefe nail oldu. Ondan dolayı biz de olara birebir uymamız lazım. Birebir uymak için dört imamın sucuk geçeceğiz. Evet. Devam edelim. Sahabe-i kiram radiyallahu anhumun tamamı adil ve sikadır. Yani dini tebliğ hususunda güvenilir, ihlas ve takva sahibidirler. Nitekim Allah ve Resulü buna şahit şahitlik etmiş ve onları bu şekilde etmişlerdir Allah-u Teala'nın Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme arkadaşlık etmelerine ve dini ondan almalarına razı olduğu bu güzide insanlardan daha adil hiç kimse yoktur. Bu özellikten daha büyük bir onur ve üstünlük de olamaz. Onlar Allah'ın dostları ve seçkin kulları insanların en hayırlılarıdırlar. Onlar ümmetlerin en üstünü olan bu ümmetin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra istisnasız en faziletlerindendir. Evet. Evet. Onların iman, ihsan, fazilet, dini ulaştırma açısından güvenilirlik, yüksek derece ve yüce vasıflara sahip olduklarına şahitlik etmek, dinde bilinmesi zorunlu, kesin bir esastır. Onları sevmek, savunmak, örnek almak ve izlerinden yürümek din ve imandır. Onları huz etmek, dil uzatmak ve haklarında riayet etmemek ise küfür ve nifaktır. Evet, şimdi kıssancası bu paragrafın anlamı nedir? Çok önemli bir paragraftır bu. Yani itikatta çok önemli bir meseledir. Şimdi sen bir hocayı gelip soruyorsun filan hoca nasıldır? Sağlam bir hoca sena diyor. O hocaya çok güveniyorsun diyor filan şahıs eğidir filandan ilim alabilirsin. Onu ne yapıyor? Teskîye ediyor. Ona iliyorsun. Eğidir. Sen de ne yapıyorsun? Artık bu adama güveniyorsun. Hatta dünya meselelerinde bir adamdan iş yapacaksın, geliyorsun bir güvenliği adama soruyorsun, filan adamdan ortaklık kuracaksın, ne diyorsun? Sen ne diyor? Bu çok saklam adamdır, bu Aden Z'ye yatırım yapabilirsin. Sen de bütün iç rahatlığıyla çünkü o adam senin için güvencili bir adamdır. Şura istişaren ehlidir. İyidir. Burada biz dünya meselesinde çor kör çoruna uyuyoruz. E nasıl olur ki ashab-ı çiramı kim tezke yapıyor? Oları yaratan. Bir evrenin sahibi. He? Yaratan ki evreni yaratmış. Öncesini bilir, en sonunu bilir. Ne demiş? Bular ashab-ı çiram sağlamdılar. Bular sizin örneğinizdir, bunlara uyun. Böyle dedikten sonra ne olur? Tabir caiz ise ne diyorlar? Akan sular durur. Allah Teala bir taneyi övmüşse ve tam tersine bu övme Resul'un dilinle değil sadece ebedi olan kitapta geçiyorsa artık bu nedir anlamı? Bu yani zirvettir. Yani övmede, teskiyede nedir? Zirvettir. Kıyamete kadar bu devam edecektir. Yani bunlar tam Firdaus ehlidirler. kim Allah Teala onu kitapta övmüştür? Kime övmüştür? Peygamberlerini övmüştür. de peygamberlerin etbanı övmüştür. Mesela Hazreti Musa'nın etbaını övmüştür Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Nuh'e uyanları övmüştür. Bir de kime övmüştür? Hazreti İsa'ya uyanları az da olsa onları övmüştür. Resulullah'ın da ashabını nerede övmüştür? Kur'an'da. Kıyamata kadar da böyle gidecektir. Bu nedir? Zirvettir. İşte burada da ehli sünnet inancında ashab-ı kiram dedin sağlam adamlardır. Ahmet Mahmut bizim için bunlar sağlam dediler diye biz de sağlam dediler değil. bunları Allah ve Resulullah tezkiye yapmıştır. Allah ve Resulullah bunları ne yapmıştır? Övmüştür, sağlamlığını ortaya koymuştur. Onun için bulardan sağlam adam yoktur. Buralardan cuvanını yoktur bizim ehli sünnet itikadimde. Resulullah'tan sonra bizim en juvendigimiz insanlar çimlerdir. Resul'ün ashabidir. Onun için ashab-ı kiram bizim için kırmızı şerittir. Kır, pardon, kırmızı çizgidir. He? Bizim için emniyet neydir? Selametidir. Yani onlar olmasa Ashab-ı Kur'an bizim dinimiz olmazdır. Bunlar güvenilirdir. Cüven, Neden? Çünkü bunlar dini biz böyle anlamasak Allah-u Teala bunları tezki biz dinimizi her gelen bize şeytanın vasıtasıyla çi, geldiler söylediler ama ehl-i sünneti e işlemedi. Kalpleri zayıf olan, kriterleri bozuk olanı işledi. Ne dediler? İşte sahaba e, yanlış anlamış, işte E, hadiste zayıf olabilir. Önenümlü Kur'andır. Ve bundan dolayı ne oldu fırkalar çıktı. Ama ehli sünnet işini sağlam almıştı. Onun için bugüne kadar ehli sünnetin inancında, ve fıkhında da he ben masaya vura vura söylüyorum hiçbir çetrefil yoktur. Hiç kimse çıkartamaz ki ehli sünnetin düşmanı pek çoktur. Ama hiç birisi hiçbir trefilli bir şeyi yakalayıp ortaya hakkıyla atamadı. Neyle atıyorlar? Laf cambazlığıyla. Edebiyetle, akıldan, mantıkla, evet çoktur. Ama biz onların önünü kriterlerle kesmişiz. O kriterleri biz cebimizden mi getirdik? Hayır. O kriterleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem koymuştur. Ashab-ı kiram onları maddeleşmiştir. Ondan sonra dört imam o paketi ne yapmıştır? Hakkıyla tekrinin nassı Osmanlı devletinde ahkamı kanunlaştırdılar mücellelerde ahkamul mücelle aynen sahabe-i kiram kanunları koydular düzenleri koydular kaideleri kriterleri koydular dört imamda geldi onları törpülediler bugüne kadar dört imamın itikadı ve fıkhı oluyor hem törpüleniyor hem çağa uyuyor hem de ne oluyor içindeki şeyler gidiyor. Onun için hiçbir zaman birinci kuşaktan bugüne bir kadar ehli sünnetin ne fıkhında ne itikadında ihtilaf yoktur elhamdülillah. Hiçbir zaman zıt düşmemiştir. Hepsi doğru gidiyor. Kitap bu sünnet ışığında gidiyor. Onun için biz bulardan hakkıyla ne yapmışız? Şeriatı almışız. Çünkü Allah bulardan razı olmuştur. Eğer Allah bir tenden razı olsa o nedir? Demek ki bunlar Evliya Allah'tılar Onun için bu ümmette ne kadar Evliya Allah var ise Hiçbirisi bir sahabenin Tırnağına yetişmez Onları Allah ilan etmiştir evliya Diğer Evliya Allah'ları Kim Evliya Allah'tır demiş Salih insanlar Aramızda evet bu Salih insandır Muhammed Dedi ki bu Salih insandır Anlaştık mı anlaştık Kimse bunda احتلف görmüştü yoktu Ama Allah dese salihti. İnsanlar dese aynen mi? Çünkü Allah sâle dünyanın sonunu biliyor. Biz bilemeyiz. Biz gördüğümüze hükmediyoruz. Onun için kim derse, ashab-ı kiram, he, Resulullah'tan sonra dini değiştirdi. Ne olur bu? Yani bu detaylı yollarda Allahu u Teala'yı haşa ve kefet cehaletle suçluyor. Diyor Allah-u Teala bilmiyordu. Bunları övdü. Sonra bunlar ne yaptılar? Yançızdılar. Öyle şey olur mu ya? Allah-u Teala Kur'an'ında, kelamında ki içinde hiçbir ihtilaf olmaz. Dünya toplansa Kur'an'da ihtilaf bulamazlar. He? Nasıl olur bir şeyi haber verir? Bunlar benim dostumdular, Evliyaullah'tılar. Ondan sonra bunlar çıkarlar Allah'ın emrine muhalefet ederler. Yani bu bir nevi Allahu u Teala'yı nedir? Suçlamadır. E Bu şianin de itikadında var. Şianın itikadi nedir? Aslında da مت ضلع mutezile yani. Yani bir Çünkü در uydurma son bir din olduğu için مینر olmadığı için her yerden bir şey almışlar کئی bir din yapmışlar Her yerden almışlar, ehli i Sünnet'ten hiçbir şey almamışlar. Odur meydan diyoruz. Ehl-i Sünnet'ten hiçbir şey almamışlar. ehli Sünnet bu bayazdır desel olarak geri diyenler. En hafif ittifakları bizimle bayaza geri denler. Çünkü biz olar için düşmanız Duşmanız. Kimin vasıtasıyla? İblis vasıtasıyla. Evet, bu din kurulmuştur. Onun için bu ümmette alel itlak <gülüyor> mutlak olarak cenelde bu ümmette kıyamet gününe kadar hiçbir alim, hiçbir evliyaullah ashab-ı çıreme yetişmez. Onların yerleri, mekanetleri bu dünyada, o bir dünyada da ayrıdır. Evet. Ondan dolayı ehl-i sünnet itikadinde olmasa olmaz nedir? Ashab-ı çırem'dir. Ne diyor? Ehl-i sünnet itikadında bunların adaletli Yüksek derecelikleri çamal sifatına, insanoğlunda çamal sifatına varmaları nedir? Kesindir. Vaciptir. ehl sünnet itikadında dinlen, bilinen bir şeydir. Ma'lûmûn mined-dîni bizz-zarûrâ. Kaidesi var, biliyorsunuz. Yani bir tane geldi, İslam oldu. Ne dersin ona? İslam'ın beş şartı var. Ondan sonra gelir diğer ben İslam olacağım. beni kimse söylemedi bu şartları. Ne deriz? Olmaz. Çünkü beş şartı bilmeden İslam'a giremezsin sen. Anlatabildim mi? Sene tebliğ eden bir beş şartı etti mi? Etti ama bilmiyor bilmedim ben. Olmaz. Bu dinde bilinen şeylerdir. Bugün bir tane Türkiye'de yaşıyor. İçki haramdır bilmiyordum dese ne dersin? Yalan diyorsun. Bunu her şey bilir. Bak Muhammed de bilir. uyumasaydı kahıp sorardık anne. He? İçki haramdır her şey çir. Çocuk üç yaşında bunu bilir. Onun için nedir geçersizdir. Bir dene ehli sünnettir. Ne kadar cahil ise ashab-ı kiram dinde. Çocuklarımıza nasıl Fatihe öğretiriz? Ashab-ı kiramın e, bu maça bu maça nesini Fatihe öğretiriz. Biz böyle gördük. Alimlerimiz böyle gördü. Ashab-ı kiramdan böyle gelmiş. سزرت عمیرت اللہ دے دہاب kendi zamanında Hilafet zamanında جاتر پا ملی جا مما پھر بجا جائیسا سم نما چیسرام دلوات چھیا ortaya, ortaya cürdür, büyük sahabeler cürdür ortaya şey yaptılar, hatta şey yaptılar, o da tovbasını ilan etti. Neden? Çünkü ashab-ı kiramın ne kadar dinde önemlidir. Bak görüyorsun bu vakıada. Kendi oğlunun dilini kesecek, miktada, belki haklı yere söyledi onu. Ama bir sahaba, bir sahabaya dil uzatamaz. Bu ümmette hiç kimse sahab-ı kirama dil uzatamaz. Saygı da gösteririz. Evet. Burundan dolayı ehli i sünnette dedik ki nefi ispat var. Nasıl la ilahe illallah nefi ispattır. Eğer Allah var ise otomatik diğer ilah nedir batıldır. Eğer hak ilah Allah ise diğer ilah batıldır. Bu la ilahe illallah Allah'ın anlamıdır. Ashab-ı kiram da aynen aynen matot var. Ashab-ı kiramı seviyorsan buğz edemezsin. Bogz ediyorsan sevmez. Olmaz. Ben sahabeyi seviyorum, ben bogz ediyorum. Olmaz. Böyle bir şey yoktu. Onun için kriterleri dört imamın nedir? Ehl-i sünnetin kim onları seviyorsa, onlara uyuyorsa, onları savunuyorsa he? Bu onun için dindir, imandır. Yani dindendir, imandandır onları sevmek, uymak, he? Savunmak. kim onlara buğz ediyorsa, dilini uzatıyorsa, haklarına riayet etmiyorsa, bu nifaktandır, küfürdendir. Bu kaydedir. Bunu ezberlememiz lazım. Bunları çocuklarımıza öğretmemiz lazım. İşte bak Hazreti Ömer örnektir. Cetirin Ubeydullah'ın dilini kesin. Ve bilfeil Hazreti Ümer bir şey istese yapar, biliyorsunuz. Cetirin, kesin. Resulullah'ın önünde yapardır bunu. Ya Resulullah bırak bu münafıkın başını vurayım. Her zaman derdir, meşhurdur Ömer bunda. Hükmüyle. Onun için katrin dilini keseyim, bundan sonra kimse sahabeye dil uzatmaz. Evet. Şimdi bir tane gelir bize der ki, çok güzel anlattın. Ama nerede delil? Delil arıyorsan, he? Delil arıyorsan yanlış yaptın deriz ona. Çünkü delil arıyorsan oturup dinlemen lazım biz. Dinleme içinde o zaman Kur'an'ın bütün tefsine bakacaksın. Çünkü Kur'an baştan aşağı kadar ashab-ı kiramı örüyor. Sünnet baştan aşağı kadar ashab-ı kiramı örüyor. Direkt ve detaylı yolları. Birçok ayet var. Direkt. Birçok ayet var detaylı. Tefsirde bunu alimler açılamışlar. Tabii biz bu derste bunlara girsek derslerimiz sahabeyle ilgili 10 20 ders olur. Burada muellif ne yapmış? Birkaç ayet almış direkt ondan sonra birkaç hadis almıştır. Ellebibu mine'l işareti yefem. Zeki adam he? işaretten anlar. Lev demeden ağzından levleviye alır. Ama zeki olmayan, şeytana uyan, ayeti de getirsen, hadisi de getirsen, bu da bayaz desen muhakkak diğer yok ya, bunda bir girilik var, bak böyle oynatırken renk değişiyor filan, Çünkü şeytan bu konuda ne diyor? Şüpheleri, adımları, çetrefilli yolları çoktur. Kapıyı kesmek için nefi ispattan inanacağız buna. Evet şimdi o üç ayeti ve o üç hadisi açıklayacağız inşallah. Evet. Muhammed Allah'ın elçisidir. Beraberinde bulunanlar da kafirlere karşı çetin kendi aralarında merhametlidirler.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 Allah onlardan inanıp iyi işler yapanlara mağfiret ve büyük mükafat vaat etmiştir. Evet. Fetih Suresi 29. ayet. Yani Fetih Suresi'nin en son ayetidir. Allah Subhanehu ve Teala şöyle buyuruyor. Muhammedun Resulullah Muhammedun Resulullah Muhammed Allah'ın elçisidir. Bu nedir? ikrar eder. Allah Teala ikrar ediyor. Evet, emenni ve saddakna. Muhammed Allah'ın elçisidir. Bunda bir şüphemiz var mı? Yok. Çünkü İslam'a girerken eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammeder resulullah. İkrar ediyoruz. Muhammed Allah'ın elçisidir. Burada Allah Teala Resulullah'ın da eee adı içi surede geçiyor. Yanılmıyorsam şu anda. Biri de buradadır. Muhammedun Resulullah. Bir de Resulullah, e, e, şey sonrasında محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ Sonrasını inkar ediyorlar. Sonrasını Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem getirdiği peket de inkar ediliyor. Yani peket nedir? Allah'ın Allah'tan getirdiği meshet. O meshet inkar انچار edilse Muhammed'i ikra etmenin ne قیمeti var? Hiçbir قیمeti yoktur. İşte شیع دینی onu انچار ediyor. O paketi iptal ediyorlar. Ne diyor? وَالَّذ۪ينَ مَعْهُ وَالَّذ۪ينَ مَعْهُ Arapça'da Muhammed Allah'ın elçisidir. Onunla da olanlar. Yani demek ki Muhammed burada bir toplumun neyidir? Önderidir. Bir toplumun neyidir? İmamıdır, mürşididir, kaididir. Vellezine <gülüyor> me'ahu. Onunla olanlar. Demek ki ne için onuylandılar? Demek ki bulur, başlarında Muhammed var, atrafına bunlar sarılmıştır. Savaşta da atrafındadılar, dinde de atrafındadılar, tebligte de atrafındadılar, ibadette de atrafındadılar. وَالَّذ۪ينَ مَعْهُ Yani ona uyanlar. Ondan sonra ne veriyor? Ashab-ı ikramın sıfatlarını veriyor. buradan anladık? Burada anladık ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çünkü hiçbir e, Resul tek başına bir şey yapamaz. İlle ki yer üzerinde din hakim olmak için her Resul'un neyi olması lazım? Havarileri olması lazım, ashab olması lazım. Onlardan bu dini tebliğ eder. Onun için Nuh aleyhisselam 950 sene davat yaptı, bir şey yapamadı. Kendisiyle de çok az inananlar vardı. Değiştiremedi. Ondan sonra Hazret Musa Beni İsrail'den biliyorsunuz kıssalarını ne kadar geldi gitti ama sonuçta bir şey yapamadı. Allah oları kırk sene cezalandırdı. Sina sahrasında hatta onlar o nesil gitsin başka nesil gelsin. Hazreti Musa da o cezalandırma kırk sene içinde vefat etti. Hazreti Harun da vefat etti. Hazreti İsa niye kuramadı yine İslam şeriat devletini? Yine atrafında havariler bir rivayette ondur, onçudur. Az vardır. Diğer, onun için Resulullah diyor peygamber gelir kıyamet gününde onunla üç tane adam var. Çi tane adam var. Bir peygamber gelir bir tane iman etmiş ona. Bir peygamber gelir Resulullah diyor tek başına. Ümmeti yoktur. Kimse iman etmemiş. Onun için diyor evlenin, çok alın, ben sizinle kıyamet günü övünüm ümmetler arasında. Övünüm. Onun için övünmek için Ne lazım? Atrafındakiler lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem niye şeriat devletini kurdu yarımada da? Bitti mi? Resulullah'tan sonra ne yaptı? Devam etti. Dünyadaki büyük umbratorluk çöktü. Ne oldu? Dünyanın merkezi, ağırlık nüfusu ne oldu? İslam devletine geçti. Ne zamana kadar geçti bu bu oldu ağırlık? Ta Osmanlılara kadar devam etti Bilirsiniz kanuni zamanında yer üzerinde en büyük kıtaya sahip olan nüfusu çok olan, sahip olan hangi devletidir? Osmanlı devletidir. Yer üzerinde onlardan güclü devlet yokuydu. Ne kadarıydır bu? Bin sene kusuruydu. Demek ki şeriat devleti kimin yani kılıcıyla kalktı? Ashab-ı çıramla. Onun için Allah subhane ve teala Resulüm ve onunla olanları nedir? Benim şeriatım رسول پکیت اللہ تعالی şiddahun alel kuffar Allahu ekber müminin burada kriterlerini veriyor sakın ha sahabeye tabi olursan istiyorsan sahabe gibi olacaksın onların meclisinde kıyamet günü bulunacaksın bu kriterleri uygulayacaksın her müminin kriterleridir bunu velavel bara derslerinde biz bayağı açıkladık o da nedir diyor ki Muhammedle olanların sıfatları bunlardır Allah Teala diyor. Eşiddau alel kuffar. Kâfirlere ne diler? Acımasızdılar. Burada kâfire acımasızlık nedir? Burada muharip kâfirlere acımasız. Savaşta kâfirlere acımasızdılar. Ama genelde kâfirlere değil. Biz genelde kâfirleri de mücellefiz davet ederiz. Ama kâfil ne zaman bize kılıcı kaldırdı? Yen yani bizim şav, e, davetimizin önünde engel oldu. Onlara acımasız. Ne zaman olur acımasızlığın zirveti? Savaşta olur. Onun için sahaba çıktı. Karşı tarafta müşrikler tarafında ne var? Babası var. Amcası oğlu var. Abisi var. Kardeşi var. Aşireti var. Kılıncını koydu mu? Tereddüt etti mi? Hayır. Anlatabildim mi? İşte eşidde'un alel kuffar budur. Diğer ayette ne diyor? Babalarınız, mallarınız, ticaretiniz, aşiretiniz Allah'tan ve sevgisinden daha fazla olursa siz mümin değilsiniz. Ne zaman Allah'ın sevgisi fazla oldu o zaman müminsiniz. Onun için bunlar dünyalık mı? Dünyalıktır. Ne kalıcıdır? Her şey Allah için olacaktır. Ondan sonra Allah demişse bunlardan dost olmalıdır. a şiddâe ala'l savaşta göz kırpmadan çafirlere nedir omuzları diç kalpleri katı savaşta savaşta kan dökmek Allah'a yakın düşmaktır hoşgörü savaşta savaşa giderken hoşgörüyü yanına alıp cüzdanına sokacaksın evde de bırakmayacaksın ha cüzdanına sokacaksın çünkü bir tane kılıcını attı hoşgörü çıkartacaksın Çocuk geldi karşısına savaşta, hoşgörü devreye girer. Bir tane teslim oldu, hoşgörü devreye girer. Bir ağız geldi, düşman dağacı, hoşgörü devreye girer. Kadın geldi, çocuk geldi, hoşgörü devreye girer. Ama çafir sana kılcı kaldırdı, hoşgörü yoktur. o seni, Sen onu öldürmesen, o seni öldürür. Allah-u Teala bu kriterler kurmuş. Beni ilgilendirmez, Ahmet Mahmut Mahmud, kursun, ne kurursa kursun İslam adına. Bizi ilgilendirmez. Allah ve Resulü ne yapmışsa, 4 imam neyi imzaltmışsa o tamamdır bizim için اشدده وعليل کفار sahaba kafirlerde bir aslandılar nasıl aslan düşmanını görse karşısında göz yaşına bakmaz parçalar onu mümin حقیقی مومن e bunu de gördük Bedir 3 savaşında ashab içran bunu da bu Ducan'a dedi Ray Resulallah dedi Ner, cennetten benim aramda ne var dedi o hurmaları yiyecek kadar O istedi hurmaları yesin, gücü olsun savaşa. Yahu dedi cennetin kokusu burnuma geldi ya. Bu hurmalar beni, yani zamanımı alır. Attı dört beş hurmayı, ciddi şehit oldu. İşte bu ashab-ı kiramdır. Bunu anlatıyor. Bunu Çin çiğ imparatorluğu çöktürdüler. Yok koşuyor Evet. Ondan sonra ne diyor? Aynen sahaba, dengeye bakın. Ne diyor? Ruhama'u <gülüyor> beynahum. <gülüyor> Kendi aralarına gelirsen çok merhametli Şefkatli omuzları düşük he bir tokat vursan ona kardeşim bu bir tarafında vur bu tarafını de derler sahaba birbiri de öyle şiddetin yeri var شفkatin yeri var yer değişsek ne oluruz zındık oluruz işte bu günde yer değişerler bak Allah bulur rusva alem etmiştir rezil rusva etmiştir hem bu dünyada hem o dünyada Neden? Yer değişiyorlar din adına. Hayır. Yer değiş de ben yapamadım. Evet tebrik ederiz seni. Dua ederiz Allah ıslah etsin seni. Ama din adına yer değişsen Allah seni rezil eder. Bu dünyada da o dünyada. Yer değişmeyeceksin. Allah'ın kriterleri. Sonra ne nasıl değiştiriyorsun sen? Apa çok şey değiştiril mi? Vurgül değil ki. Nukta koyulmuş burada. Sonra ne diyor? Allah Teala hala sıfatlarını veriyor. Bu ba ayet hepsi sıfatlarıdır. Terahum رُكَعَنْ سُجَّدًا صحابانی övür Allah Teala. Bu şeyden sonra ne diyor? Buları her zaman neyle tanırsınız? Neyle anırsınız? رُكَعَنْ سُجَّدًا سُجْدًا رُكُعْ وَسُجْدًا Neye delal ettir ruku' Önce namaza delal 5 Beş vakit camide namazı kaçırmazlar. Ondan sonra Kinayetir şeriati paketini uygulamaya namaz sembolik olarak şeriati uyguluyor kiayyetir Onun için diyor ki ruko sucuttan anınılar onun için cennete o kapıdan girler bu ne ile ne ile meşhur işan ibadeta cennete o kapıdan gireceksin bu İima 5 rkünüyla altı, e, beş şerti de nedir? Tevhid, e, namaz, oruç, e, hac, e, seçat. Bunların kapıları var, o kapılardan gideceksin. Neyle meşhur olsan. Onun için Abubakir hepsini yerine getiriyordu. Ne dedi? Sordu ya Resulallah sekiz kapısından da giren, giren olur mu? Dedi umarım sen olursun ey Abubakir. Ne demektir bu? Yani imam istiyorsanız alın Abubakır'cı bu oğlum. E Abubakır nedir? Ömer diyor ne iş yaptım dedim. Bir gün Abubakır'da neyi yaparım? O beni geçmiş oldu. Yani paketi uyguluyor. Hepsini. Demiyor ya şeytan gelir dersen ya bunu uyguladın. Bugün ders yaptınız. Gidin iki tane diziye bakabilirsiniz. Yani nasılsa burada limitiniz arttı biraz. Şeytandır bu. He? He? Bu nimetimizi düşürmek için başka şey bize işler. Onun için biz ne yapacağız? Limitimizi devamlı yüksek tutacağız Allah indirdi. Sonra ne diyor? Devam ediyor. Yetahuna fadlan min Allahi ve ridvana. Niye şiddetli diler savaşta aralarında merhamet Her zaman da dini, şeriatı yaşıyorlar, canlandırıyorlar. Ne için? رضا سن خزان سلچی بٹن رول över Allah اللہ bilir ki bunun gelmiş geçmiş günahı affedilmiş affolunmuş affolun, affolun. o insanları övü. Evet. Sonra ne diyor? Simahum fi vujuhihim min Diyor ki yüzlerine baksan sahabe-i kiramın yüzlerinde tercüme olarak, meal olarak ne diyor? Simahum fi vujuh Yüzlerinde secde yüzünü iz görürüz. izini görürsün. Secde izi nedir? Çok secde yapsam buradan biraz böyle şey olur. Eee nasırlaşır. nasırlaşır. Yani renk değişir. Ama aslında bu değil. Bugün de ben de gelip fazla bile taş şurtarım burama. ben ehli takvayım dedim. Bu değil. Asıl alimler diyorlar sımahun fi vucuh min Secde nedir? ibadetin özüdür, zirvesidir. insanın miracıdır. Secdede en yakın olursun Rabbil alemine. Onun için ne kadar yakın olursan Rabbil alemine, yüzüne ne yansır? Allah'ın nürü yansır. Resulullah nerede yakın oldu? Allahu u Teala'ya? Sidretil muntahade. Onun için en yakın olduğunda Rabbine ne olur? O nür yüzüne yansır. Onun için salih insanların yüzlerinden okursun bu saliktir. Ne, neyle okursun yüzlerinde? Buralarında secde izi yoktur. Ne var? de bir nür var. Kalbini okşuyor o. İyidir, o nür nedir? İlle ki ben kalkayım, bugün de bayaz kremler var, yüzüme sürtürüm, bambayaz çıkıyorum, böyle e, fralos'un lambası gibi yanıyorum. Bu mu? Hayır. Bak adam var, simsiyahtır, Afrika. Ha? Durmuş, getir yanına da bir Johnny bambayaz, salışın, fıstık gibi. Yanına koy, bakıyorsun o ne kadar güzeldir, fiziki düzgündür ama onda olduğu revhaniyet, nür o con ile yoktur. Velev ki fiziki düzgündür. İşte nür, mümin görür o nürü kalbiyle. Yok fiziklen ben bayaz vurayım, podra vurayım, bilmem ne vurayım, yüzüme bayaz olayım, parlayayım. Bunu ilan değil. Anlatabildim mi? Neylendir nür? Nürü mümin görer Nasıl deccelin alnında ya kafir yazılmış sadece mümin görer, onürü de mümin görer. Onun için bütün avam desin bu salih insandır. Allah eğer alimler demese bu salihtir. Salihler demese bu salihtir. Ne yazar? Onun için avamın tezkesi alınmaz. E bir günde bütün avamlar televizyondaki o dini yamutan, Deccaller içinde diyorlar? Hoca diyorlar bunlar diyorlar. Profesör diyorlar diyorlar. Ama alimler bunlar ne diyorlar? Deccaldır bunlar diyorlar. Onun için o nürü kim görür? İşte sahabenin de ön ürünü müminler görür. Eydi biz nereden görüyoruz? Biz görebilir miyiz? Evet görüyoruz. Sahabeyi görmüyoruz. Ama o atır siresini, o mükemmel siyerini okurken sahabe-i kiramın duruşlarını Sanki gözlerimizin önündedir. Bakın her çeş, her çeş Hazreti Ebu Bakır'ın diyelim hayatını okuracağın gözün önünde Ebu Bakır'ın tabi sifatları da var sakaline şekil, yüzü bir maketi canlanıyor. O canlandırdığı maket Ebu Bakır'ın siyerinden Hazreti Ömer'in Ashab-ı Kiram'ın siyerinden gözün önünde azim bir evliyaullah var gözün önünde. Hepimiz bunu canlı olarak yaşıyoruz. Demek ki o nürü biz de görüyoruz. Yoksa nasıl ayırt ediyoruz sahabenin iyisiyle e, o zamanda yaşayan kötüyü? Resulullah'ı gören de vardır, iman da etmedi. Sahabenin nürünü biz bu zamandan görüyoruz, görürüz. Kıyamata kadar da müminler görürler. Neden? Siyer, sirelerinden. İşte o nür bugüne kadar, kıyamata kadar da devam edecek Sucud ile o nasıl kazandılar? hop Allah'ın emrine uymakla yasaklarının önünde durmakla o da nedir şeriat paketini uygular. Eydir ne diyor Allah Teala diyor mefehu fit işte Tevrat'ta da ne geçmiş böyle geçmiştir sıfatları. Yani Hazret Musa Tevrat'ta demiş ahir zaman peygamberlerin atbaı böyledir ey bani İsrail siz de bunları öğrenin kendinize. Bunu biliyor musunuz? On üç ben İsrail Resulullah'a selam ederler. Ashabında selam ederler. Yahudiler. Çünkü ben İsrail Hazreti Musa'ye ne yaptılar? Bağıttırdılar. Alemün tabiriyle ilallah dedirttiler. Sağ diyor sol diyorlar. Hatta Allah dedi onlardan iki tane mümin var içlerinde. O da Musa'dan Harun'dur. Gerisi hepsi Ne yaptı? Çifretti Allah-u Teala. Onun için allah Teala 40 sene cezalandırdı bunları. Hatta dedi bu nesil. Sina sahra'da tur atıyorlar. Halbuki bir dağ var orada çıksalar Filistin'i görenler. Allah nasip etmiyorlar. 40 sene tur attılar. Yolu bulmadılar. Tih. Hatta Allah dedi bir nesil çıkar bunlardan. Bunlar temizlenir gider. O nesil iman ederler. Onlara na nail ederiz Ardül Mukaddes'e girmeyi. işte Hz. Musa Teurat'ta sahabayı öyle anlatmıştır ne anlatmış düşmana karşı şiddetli kendi aralarında merhametli yahudiler nedir düşmana karşı korkak ey Musa git sen şey Talut'a ne dediler bak Musa'dan sonra da bile sen git Rabbinle e, şey, pardon sen git kavga yap Hz. Musa'ya dediler sen git Rabbinle kavga yap e, Rabbinle sen git biz, biz gele, gide, gelemeyiz Aralarında nedir Birbirlerini parçalıyordular. Birbirlerinin kadınlarına tecavüz ediyordular. Allah da cezalandırırdı oraları. İşte Musa örnek veriyor ashab-ı kiramı. Onlar aralarında beledir. Sonra nedir? Ee, Allah rızası hiç yaparlar. Ben İsrail hiçbir zaman Allah rızası hiç yapmadı. Allah'ın ayetlerini parayla satıyorlar. Bak görüyorsunuz. Tavret'te geçtiği şeyleri. Ben İsrail Şialer de bu Yahudilerin yavrularıdır. Aynen fikirden Şia dinini Yahudi kurmuştur. İnşallah onunla ilgili bir ders yaparız. Şia dini nasıl kuruldu? Evet. İşte Tevrat'ta örnekleri böyle geçiyor. Ondan sonra ne diyor? وَمَثَلُهُمْ فِي الْاِنْجِلِ İncil'de örnekleri nasıl geçiyor? Benim burada Arabcesi yoktur. İncilde, burada ayeti çeşmiştir. İncil'de örnekleri nasıl geçiyor? Yok o oh, Arapçasını istersen ya da Türkçe'sini. Arapçasını oku. Ya da ver ben Arapçasını oradan. Ar Yok Arapçası var mı orada? <gülüyor> tamam İncil'de nasıl geçiyor şeyleri? Wa mathaluhum fil incili kezar'in akhraja şat'ahu fa azrahu fastagladha fastawa ala suqi yu'jubu'z-zıra'a li yughizuhuml وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ هَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَتًا وَأَجْرًا عَظ۪يمًا Diyor ki İncil'de bunlar nasıl geçiyor İncil'de daha değişik zikrediyor Allah Teala bunları ne diyor ki bunlar öyle bereketlidirler ki neye benzetiyor onları bir buğdaya benzetiyor bir tane buğdaya içiyorsun ne oluyor bir tane çıkıyor, filizi çıkıyor ondan sonra filiz ne veriyorsun heh Ne veriyor? Başak veriyor. Onun içinde kaç tane buğdayı var? Bir her dalda bir buğday çıkıyor. O şey başakta kaç tane buğday var? Çok oluyor. İşte diyoruz sahabeler de öyledir. Yani bir tane iman eder, insanları İslam'a davet ederler. O kadar bereket var o larda. E o kadar bereket var. Böyle de çalışırlar ki yu zurra Ekin ekenleri ne beğendirir? Böyle bir filiz çıkar. He? Suyla yan yeşil canlı çıksa ne olur? Çiftçi bunu çok beğenir. Ne yapar? Başka çiftçiler o çiftçinin ne yapar? Şeyini. Yahu diyor bu adama bana bereketlidir şey, tarlası. Başka çiftçiler bunu kıskanırlar. İşte Resulullah'ın da ashabı böyle göcereliler. E baktık biz Mekke'de ne çektiler. Ondan sonra ne oldu? Böyle göcerdiler. İki umperatorluk çöküldü. Anlatabildim. Ondan sonra Allah Teala diyor ki, yani bunların bereketi dine tabi olmaktandır. Yani Tevrat'ın sıfatlarını burada tamamlıyor Rabbil Alemin. Tabi oluyorlar. bu sıfatlarla gece gündüz çalışıyorlar meyvesini nasıl alıyorlar o filiz gibi buğday filizi gibi iyidir ondan sonra ne, ne, neyle ayeti bitiyor Allah Teala bu nedir hepsi övcüdür ashabi kirama neyle bitiriyor وَعَدَ اللَّهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ ve وَأَجْرًا عَظِيمًا Allah Teala bu ashabi kirama ne verdi vaad etti iman ettiler salih emelde işlesiler bunlar ne yapmışsalar Allah bunları affetmiştir demek ki ashabı ashabın arasında ihtilaf var ise Allah affetmiş o ihtilafları çünkü bunlar iman edip salih emelde bu ashabta bir tür, ay müfessirler diyor bu iman edenler itlaktır burada yani kim sahabaya uysa diğer ayetlerdeki gibi nedir bu müjdeye naildir. Kim sahabeye uysa bu müjdeye nedir? Naildir. Yani kıyamet gününe kadar kim sahabenin izine gidiyorsa sahabeyle kıyamet gününde firdevs-i alede olabilir mi? Olur. Şart nedir? Kriterler Tevrat'ta geçti ve İncil'de geçtirici. İşte biliyorsunuz Hazreti İsa ashabı ciranı Tevrat'ta gördü böyle övülürler. İncil'de de gördü böyle bereketlidir. Ne yaptı? Kıskandı. Bu kıskanç nedir? Gıpte et yani. Bu gıpte etmesine de Allah Teala boş koydu mu Hazreti İse'yi? Hayır. Hazreti İse demek ki dua etmiş Allah-u Teala'ya. Dedi ya Rabbi bu ashab kiramdan beni yapsan ya. Böyle salih toplumda kim istemez olsun? Buğday gibi bir tane koyursun yedi yüz tane alıyorsun. Allah Teala de Hazreti İsa'nın neyini verdi? E Hazreti İsa sahabeden daha üstündür. Peygamberdir. Ama Allah Teala yine kulun duasını boş çevirir mi? Çevirmez. Hazreti İsa'yı ashab-ı kiramdan de etti Nasıl? Hazreti İsa ölmedi. Allah onu aldı samaya, 2. samadadır. Resulullah'la 2. samada görüştü Bir de Beytül Makdis'te Resullarla birlikte namaz kıldı canlı olarak. O zaman nedir? Sahabe olmanın şartı nedir? Resulullah'ı göreceksin. Hazreti İsa gördü, sahabe oldu. Onun için İbni Hacer şey kitabında, eee, Rical kitabında, e, ne diyor? Diyor ki, alfabetiğe göre ashabın adını saydı. En en harfine gelirken İsa b. Meryem diyor. Sahabedir, en son ölen sahabelerdendir. Nasıl en son ölür? E Hazreti İsa Mehdi zamanında iner, decceli öldürür. Yer üzeri cül cülistanlık olur. En son hac da yapar. Şeriatten paketiyle de hükmeder. Ondan sonra ölür. Namazını da kılarlar. Demek en son sahabe kim oldu? Hazreti İse oldu. Demek ki bak sahabe ne kadar önemlidir. Hazreti İse peygamber olduğu halde sahabe olmayı umid etti. Allah da ona verdi. Anladın mı? Evet, ikinci ayete gelelim. Fakat peygamber ve beraberindeki müminler mallarıyla, canlarıyla cihad ettiler. İşte bütün hayırlar onlarındır ve onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Allah onların içinde ebedi kalacakları ve zemininden ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte büyük kazanç budur. Şimdi bu Tevbe surasında 88-89. ayet. اللہ تعالیٰ اللہ یعنی دن اند Çünkü aynen imanda olmasalar nasıl biz Resul'ün imanını e, bize varardır? Değil mi? Onun için bunlar birinci kuşak olduğu için iman meselesinde, teslimiyet meselesinde Resulullah oların imamıdır. Oların örneğidir, mürşididir. Resulullah olara imamlık yapmış, onlar da inanmışlar. Aynen im imam imanı ne yapmış? Allah Teala olara E, zikretmiştir kıyamet gününe kadar. Bu nedir? En büyük teskiyedir Ashab-ı kiramdır. Delil nedir? Ondan sonra gelen ayetın so şeyidir diyor. Ne, neyden im iman ettiler? iman neye yansıdı? Cahedû bi emvalihim ve enfusihim. Diyor ki imanın da izi nedir? Nefisleriyle mallarıyla ve nefisleriyle cihad ettiler. Yani Allah yoluna neyi koydular? Mallarını ve nefislerini. Bakın, cihatta Allah Teala her zaman malı nefsin önüne çıkartır. Maldan cihad etmek daha zordur arkadaşlar. Onun için zengin adamlar mallarına Allah rızası hiç verirseler, küçümsemeyin. Bunlar benim yanımda. Alimler diyorlar ki, ehl Sünnet alimleri bu cahitten daha önemlidirler. Çünkü mal, maldan cihad etmek çok zordur. Nefis cihad etmesi kolaydır. Adamın bir şey yoktur. Kısa yoldan zaten bu dünyada bir şeyim yoktur. Ben gideyim cennete kısa yoldan gireyim. Ama maldan cihat etmek çok zordur. Onu hiç Allah Teala ayetlerde her zaman malı ön plana çıkardı. Sahabeye ne yaptı? Fark etmez. Malınla, canınla cihat ederin dedi. Bunu kim yapar? Kim resul gibi inanan yapar? Bu da Bakara'nın elif lam mim zalikal kitabu la Orada da bunu da Allah Teala aynen zikrediyor sahabe üzerine. Sonra bunların müjdesidir Allah Teala veriyor. Ulaika اولا چم در رسول جلم اولاورسول muhakkak رسول ne diyor افول اللہ دن محقق بولار بو دن واخرت خیرن اللہ دنیا خیر ندر ام دہ خیر ندر ایمان ازرنہ nedir iman üzerine sabit اولیا zikzak çizmez en ازرہ ثابت dünyada دنیا onun için فضل حب fazla göstermemiş اللہ تر Keramet nedir? En büyük kerametleri zigcek çizmemişler. Resulullah zamanında olduğu gibi o o o, o, o şekilde de hayatlarını Allah'a teslim etmişler. En büyük keramet budur ehli sünnet diyor. O olan üstü meseleler o istisnadır. Kerametin büyüğü dinde sabit kılmaktır. İşte dünyanın en büyük hayrı budur. Sonra en büyük hayrı nedir? Allah seni bu dinin hakim olmak için seni kullansın. بہ bu bu, bu kılar کھلد اصح بچرم اصحاب اللہ اون سورینہ اللہ ahiretin hayrı nedir he bir mümin öldü ahireti koptu kıyameti koptu ruhunu alır çan her aziyetten almaz melek ruhunu kabir azabında aziyet çekmesin hesap gününde o meşakkatı çekmesin terazi sıkıntısını çekmesin sırat sıkıntısını çekmesin sırat'tan geçtiğin kantara sıkıntısını da çekmesin ki ince hesap sorulur kul hakkı sorulur onu da çekmezsin. Her budur. Sonra nedir? En büyük her cennette ebedi olarak Rabb-ül âlemin yandır. En büyük her budur. Eidir. Ne diyor Allah Teala paketi tamamlıyor ayeti? Ne diyor? Ve ulâike humul muflihun. İşte bunlar falaha uğrayanlardır. Falah nedir? Yani kurtuluş. Neden kurtarıyorlar? Bu dünyanın cehenneminden ahiretin cehenneminden Nasıl dedik bu dünyada cennet var. Oraya girmeyen ahirete girmez. Bu dünyada nasıl cennete çeviririm ben bu dünyayı? yok toyla yapmışım cennete çevirdim. Şeriat paketi benim evimde değil, çadırımda hakim olsa benim için cennettir o dünya. Bu çadıra girdim. O bir dünyada ebedi cennete girdim. Bu dünyada cehenneme girdim. Al cehennem nedir? He? Yok ben şatoda oturmuşum. Hadam haşam haşam bana hizmet ediyor. Bunundan değil. Şana dünya hizmet etse Allah'ın emrinde değilse o senin için cehennemdir. Işte. O bir ahirette de cehenneme girersin. Ama mu iflah olan kimlerdir? Bu dünyada o dünyada da kurtulanlar kimdir? Bunlardır. Sonra ne diyor? E'addallahu lehum. Sonra müjde üzerine müjde geliyor. Burada düşmanlar kahrolsun, kafirler kahrolsun. Allah Teala o cenneti bunlara da sebat kıldılar. O cenneti açılıyor. ayetin sonunda Allah Teala diyor aaddelehum cennetin tecri min tahtihal enharu Onlar için o cennetleri hazırlamış altlarından ırmaklar geçecek. tabi cennet biliyorsunuz başka ayetlerde Kur'an'da hadislerde çok açıklanmıştır. O cenneti vasfediyorlar. Sonra müjde üzerine müjde geliyor. Ne geliyor? Halidin fiha Biz dedik ki bir tane en bir günde sene bir tane gelse deyse kardeşim git bir ay dünyanın en güzel adasında git piknik yap. En lüküs ütü Bir ay. Sen o bir ayı için rahatla geçiremezsin. Neden? Yahu dersin ilk gün geldim bunun da bir dönüşü var. Hep onun hasretinle o hayatı gün sayarsın. Nasıl olsa bir de döneceğim o eski hayatıma dersin. Ne kadar tatile de çıkıyoruz biz işte görüyorsunuz. Beş gün, üç gün, bir hafta tahtile çıkıyorsun ama diyorsun bir de bu güzel yer ne olur? Bir de döneceğiz o iş hayat, şey, işkence, İstanbul'un kalabalığına, yan şehir kalabalığına. Dö dönüyorsun. Ama Allah Teala müjde veriyor sana. Ne diyor? Halidine fiyhe. Yani bu sıkıntıyı çekmezsin. Ebedi olarak sen bu tatili yapıyorsun. Bu cennettesin, bu nimettesin. Ebedi olarak. Bu da müjde. En büyük müjdelerden birisidir. Sonra ne diyor? ذَلِكَ فَوزُ الْعَظِمِ İşte en büyük kazanç, en büyük kazanmak, en büyük kurtuluş, en büyük e, şeyin mücافaat nedir? İşte budur. Buna çiftleneceksiniz. Buna, buna hedefleneceğiz Evet. O bir ayeti de okuyalım. Bitsin. İslam دینی گرم hususunda öne geçen ilk muhaciller ve ensar ile onlara güzellikle tabi olanlar var ya işte Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlar dedir. Allah onlara içinde ebedi kalacakları zemininden ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte bu en büyük başarıdır. Evet, şimdi bu ayeti biz e, diğer derslerde açıkladık. Meşhur tövbe 100. 100. ayet. Bunu biz e, çok yerde açıkladık. Ama burada kısaca geçeceğiz üzerinden. وَالسَّابِقُونَ Minel مِنَ الْمُهَاجِر۪ينَ وَالْاَنْصَارِ والذين تبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم يقول كي والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار مهاجر وانصارلردن var ya ilk önce sap ettiler nedir ilk önce isticabe ettiler kim etti isticebe Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebubekir Siddık ne zamana kadar Mekke fetihine kadar Yen Hicrete kadar bu dönemde kim İslam'a girdi 10 sene içinde buna ne diyorlar Sabiqun kim hicret etti buna ne diyorlar he muhacirun hicret etti kim o 10 senede Medine ehlinden etti. آئیل آسول اللہ جل دلر دلر رسول E dedik kimdir hicret ettiler. Ansar kimdir? O Medineliler çi evlerini kucakladılar. Kardeşleri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz kardeşlik yaptı. Bir muhacir bir ansar. Camide topladı. Şimdi bizim bu derneğe bu dernekte yarım 30 tane adam var. 30 tane bize misafir geldi. Ne deriz? Kardeşler, her çeş bir kardeş alsın yanına, götürsün bugün misafir etsin onu. Yani. E paramız yoktur bunları. Ütüel de yoktur. Nereye koyalım bunları? Her şey bir tane mecburdur götürmeylesi lazım. E Resulullah da ne dedi? Ama bu, bunlar bizde bir gece kalacaklar. Ama muhacirler gelirler. Ebedi kalacaklar Medine'de. Ne dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Dedi artık yoktur. İnandık. Kalpten, dilden söylemek. Fiil lazım. O da nedir? Göstereceksiniz kuvveti bir günde. Bunlar hicret. Allah rızası için hicret ettik. Size geldi Sizin göreviniz bizi karşılamaktır. Yani her kardeş, her muhacir, Mekkeli bir ile kardeş olacaktır. Kan kardeş değil, din kardeşi olacaktır. Din kardeşliği de gösterecektir. Götürecek evine. Sahaba bunu anladı. Fıkh etti. Her çeşit birinin elini tuttu, kucakladı, götürdü evine. Bir örnek verelim size burada. Abdurrahman ibn Avf. cennetten müjdelenmiş on tane de bilsin onu bir sahabe Ansar'dan götür diye ona ya abdülrahman dedi kardeşim dedi bak benim bu kadar malım var he yarıdan bölüyorum bu yarısı senin bu yarısı benim dört tane hanımım var bunlara bak hangisini beğendin birini boşayım üddeti bitsin onu da sana onu da sana vereyim var mı böyle bir günde yer üzerinde bunu ancak melek yapar Ama bu sahabeler yaptılar. bu Onun için nürleri bize yansımıştır. O ne dedi? Eyvallah tövbi Allah'ın emridir getir demedi. Nedir? Veren el alan elden her zaman üstündür. Ne dedi? Ben alan el niye olayım? Musulmana yakışır mı? Allah dedi senin malına, ehli bereket satsın kardeşim. E ne yapacaksın? Dedi bana Medine'nin çarşısını göster. Ben tacir edemim. Gitti çarşıya aldı verdi aldı verdi ne oldu Medine'nin en zengin Adam oldu. Neyle oldu? Şakasıyla mı? Hayır. Allah'ın bereketiyle. Ondan zeki tacirler vardır olmadı. Neden? E Allah gördün mü? Veren vere, El alan elden üstündür. O niyetle çıktı. İşte muhacirler ansarlar. Allah bunları böyle övüyor kıyamete kadar. Biz de oradan okuyoruz. Siz nasıl bu sahabaları leçelersiniz? Allah övmüş bunları. İşte diyor onlar var ya Muhacir ve ansarlar, ilk önce İslam oldular. Vellezine tabiuhum bi ihsanin. Ee ondan sonra gelen sahabeler kaliteleri düşük mü? Hayır diyor. Velau ki fethetensu le muslimunassal. Ama o sahabeleri aynen yaptıkları gibi yapsalar. Aynen limitte ne yapsalar müminunsal. ne diyor velilerini tabuhum bi ihsan ihsan nedir en güzel şekilde o sahabelere uydular örneği vereyim size Hazreti Ömer zamanında biliyorsunuz Hazreti Ömer şiddetlidir adaletlidir. Ashab-ı kiram gelirler ihtiyaçları var halifeyle görüştüler. E hepsi birden halifenin girmez. Çünkü özel ihtiyaç görünmek için genel görüşme ayrıdır, özel görüşme. Özel görüşmede halife mecburdur tek tek insanları kabul eder. Hazreti Ümer'in kapsında kuyruk uzamış. Herkes özel görüşecek. E, Hazreti Ümer'de mecburdur. Bunlardan tek tek görüşün. Soruyor. Hazreti Ömer e liste geliyor. Kim var kapıda? Diyor. Diyor işte. Öncelikle değil. Bak öncelikle değil. Bizde burada nasıldır pilet kesiyorsun numarayla. Kim önce gelmiş o hakkı. Evet bu haktır. Ama Hazreti Ömer'in kriterlerinde bu yoktur. Hazreti Ömer'in kriterlerinde kim var? Kim, önce İslam olmuş o önce o. Ben işini görelim. Kim fazla savaşmış onun içini ben görelim diyor. Kriter budur. Bu İslam'a hizmet etmiştir. Buna şimdi biz biz kazandık. Kim buratorluğu çöktürdük. Bu adamın bizde emeği var diyor. Bak adalete bak ya. Kim var orada diyor. İşte Bilal var gelsin diyor. Bu Bilal var ya bu Bilal'in yüzünden biz bu bir yiyoruz diyor. Bilal ne çekti? Gelsin. Kim var? Suhey var. Gelsin Suhey Rumi. Gelsin. Kim var? İşte Ammar bin Yasir var. Celsin fakir fakira Ondan sonra Bedirliler var. Celsiler. Bunlar Bedir ehlidir. Kapıda da kim var? abu Ebû Süfyan. Kimdir Ebû Süfyan? Kuraysh efendisi biliyorsunuz. Ondan sonra Fetih'ten sonra Müslüman oldu. Güzel Müslüman oldu da. Allah hepsilerinden razı olsun. Kim var? Suheyl bin Amr. Suheyl bin Amr kimdir? Böyle böyük bir sahabedir ki سل ال غلط رس اللہ رسول مادم عمر در لو نیل امر شردر عقل صاحب صاحب قبہ رسول چھ مر بن جب var خوربی e, tane Bular şimdi bakıyorlar. bunlar Mekçe'de efendi. Burada kuyrukta kaldılar. Ondan önce çöleler giriyorlar. Ama İslam ne yaptı? Çöleliğe göre, soya göre değil, amele göre. Bak bu dünyada da amele göre, o bir dünyada da amele göre. Yan gelip yatmak yoktur. Ben dilden evet iman ediyorum ama amelim yoksa kalırsın <gülüyor> sınıfta. Abu Sufyan dayanamadı. Ne dedi ya o dedi Sübhanallah dedi. Biz Mekçe'nin efendileri biz bekliyoruz. Önümüzde Suhey Bilal bilmem kim giriyor. Suhey İbni Emru seki adamdır. Ki riddet zamanında Mekke ehli istediler riddet yapışlar. Çıktık Ka'benin önünde ya dedi siz ne yapıyorsunuz? Hak tibir öyle bir vaaz verdi ki sarstı Mekke'lileri Mekke'liler hepsi onu dinledi. Efendidir. Hepsi süstü. Allah onu orada ne yaptı? Onun yüzünden Mekke kurtardı. öyle bir aklı Zeki adamdır, Resûlullah onu tanımış zaten ne dedi, dedi ey Ebu Sufyan dedi ey Ebu Sufyan dedi bu dedi, bu din gelirken, onlar işkence çektiler kabul ettiler, Bedir'de savaştılar, biz ne yaptık? Karşı tarafta yer aldık onlar bizi geçtiler bunu, buna itiraf etmemiz lazım ama şimdi biz onlara yetişmek için, onlar gibi yapmamız lazım nasıl yaparız dedi Dedi bak Şam kapsا açıktır. Şam'da kim var? İşte Rumlarla Abu Ubeidat Cerrah savaşıyor. Khalid ibn Valid savaşıyor. İşte yani cihad var dedi. Biz onlara yetişmek için ancak onların yolundan gideceğiz. O sahabaların da yolu cihadla geldiler bu mertebeye Hazreti Ömer'in yanına. E dedi dedi ben gidiyorum. Hemen aldı atının atına, mindatına ben gidiyorum. Abu Süfyan dedi ben de geliyorum. Ve Bilfeyl Süheyl gitti. Orada şehit düştü. Abu Sufyan ise çok güzel savaştı ama Yermuk savaşında e, en büyük savaş Rumlardan çift e, kırılma noktasıdır Orada bir ok oh geldi, bir gözü kör oldu savaşamadı. Maksat nedir? Sahaba ne kadar fıkhı var anlıyor. Yani Allah Teala oları da unutmamış. Ne diyor? Kim sahabenin izinden gider? Anladık mı? İzinden en güzel şekilde gidenler çimlerdir Bak sahabe de Süheyl ibn Amru Allah indinde nerede olur? Ebubekir'in yanında olur. Şehittir. Anladı meseleyi. Diyorlar, bizi neyle geçtikler bu cihatlar? Hadi gidelim biz de bir kafilenin peşinden gidelim." Gördün mü? Eyidir. Bu ihsan bizi şumlediyor. Evet, alimler diyor kıyamet gününde ihsan kriteri geçerlidir. Bugün de biz sahabe gibi olsak Sahabe gibi iman etsak, sahabe gibi ibadet etsak, sahabe gibi cihad etsak, sahabe gibi yan gelip yatmasak ne olur? Sahabe ile Resulullah'ın meclisine gideriz. 13. Allah-u Teala ne diyor? En firdosu vasfederken diyor ثُلَّتُمْ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخَرِينَ Diyor ki öncelerden üçte biri bu bu dereceye gelir firdosa. Yani sahabelerin içinde de üçte biri geliyor bu dereceye. Sonra ne diyor? "Kalilun min al-akhirin." Sahabeden gelen sonraki nedir? Sahabeden tabiinden başkulu kıyamete kadar. Kalildir. Her zaman azaz, azınlık gelir sahabenin mertebesine. Zordur çünkü. Biz sahabeyi kolay mı zannediyorsunuz? Ama 2. mertebede Firdos'un 2. mertebesinde ne diyor? "Sullatun min al-evvelin ve sullatun min al-akhirin." 3'te 1 evvelden var, 3'te 1 de ahırlardan var. Yani biz Sınıfta kalmarız. Allah'ın izniden kriterler nedir? İhsan. Kim sahabeyi ihsan derecesiyle uysa ihsan nedir? Oların inandığı gibi, oların amelleri gibi amel edecektir. İyidir. Ayette şimdi bunu anladık. Muhacir ansar onlara ihsanla uyan bizde, bizde, bizde bizim için de bu müjde var. Şimdi müjde geliyor. Ne diyor? رضی اللہ عنہم Allah onlardan ne oldu? رحصہ yani bizden de razı olabilir değil mi Aynen sahabeden Allah razı oldu. Demek ki bu saha övmektir Ta'dil sıqadr nedir? Allah sahabeden razı oldu. Eydi Allah bilmez miydi bu sahabeler Resulullah'tan sonra bozgunluğa olanlar, yen yani, e, dinleri eee irtidad ederler, yen yani, işlerler biliyordu. Niye razı oldu o lardan? Emekçi biliyor bular bu din üzerine ölecekler. Bu sebet üzerine ölecekler. Bu kiliteller üzerine ölecekler. Bu ihsan üzerine ölecekler. Allah dünyanın sonunu bilir. Yaratmadan önce bilir. Allah dünyayı yaratmadan önce ilk önce kalemi yarattı dedi yaz. Ne yazın ya Rabbi dedi. Olacak biteceği yaz. Cennetlikler cennete, cehennemlikler cehenneme giren, girene kadar onu yaz. Allah her şeyi bilir. Levh-i mahfuzda her şey var. Levh-i mahfuzu kim görür? İçimse göremez. Allah'tan başka لوحı mahfuzu kimse bilmez. Evet. Radiyallahu anhum. Allah onlardan razı oldu. Bizden de razı olabilir. Bizim torunlarımızdan da razı olabilir Allah Teala. Ama bir şart var kriterler o. Allah'ın razı olması nedir? Yani onları sabit kılar cennette de yanlarında. Bunu anladık. Eydi sonra ne diyor? "Wa radu anhu." Onlar da Allah'tan razı oldu. Bunu nasıl anlayacağız? Yani şimdi Allah bizden razı olur nasıl? Biz Allah'a kulluk yapsak Allah bizden razı olur. Hakiki kul olsak Allah bizden razı olur. E biz Allah'tan nasıl razı oluruz? Aynen. Kriter. Alemler diyorlar hakiki kul olacaksan Allah'tan razı olursun. Allah'tan razı olmak ne demektir? Sen kimsin kul Allah'tan razı olacaksın? Allah senden razı olacak sen alır yanına. Sen ne yapacaksın? Sen Allah'tan razı olman nedir? Allah'ın isim sifatları hakkıyla Rabb kabul edeceksin onu. Yani tevhid-i tevhid yerine getireceksin. 3 tevhid de. Hakikaten diyeceksin Allah benim Rabb'imdir. O rızkımı verir, o öldürür. Onun elindedir her şey mutlak Allah'a ne yapacaksın? İleyeceksin. Uluhiyette sadece ona ibadet edeceksin. İsim sifatta onun eşi benzeri yoktur diyeceksin. Bunu böyle yaptın ne olur? Sen Allah'tan razı oldun. Yani Allah hakkıyla kendine Rab kabul ettin. Kul oldun. Allah da bu kulluğundan razı oldu. Aldı senin yanına. Bu da böyle. Ondan sonra ne geliyor? Razılıktan sonra ne olur? Allah bizden razı oldu ne oldu? Hatırlatıyor Rabbil Alemin. Yanıma alırım. Yanı neredir? Cennetun tecrib. Tehtehel enhar. O cenneti alır ki altlarından ırmakları geçer. Müjde burada da veriyor. O cennetten Bir müddet geçip ondan sonra yok olma yoktur. Halidine <gülüyor> fiha. İçinde kalıcısınız ebedil abidine kadar. Sonsuza kadar. Dalikal fouzul azim. Aynen ayette geçiyor. Diyor bu en büyük kurtuluştur. E dünyanın dedikçi sonu var, üçüncüsü yoktur. Dünya çi noktada noktalanır. Bu evren ki noktada noktulanır ebedi olarak da böyle kalır. Biz böyle inanırız. İnanmayanlar gitçler Ne var görçüler. İster başlarını duvara vursunlar, ister kendilerine yorum yapsınlar. Olar ruh verdiği aslında bizim dediğimiz hak olduğuna inanalar. İşte Furkan da öyleydir. Bu dünyanın iki sonu var. Cennet cehennem. Kendine kendine bir yer seçeceksin. Yoktur burada biraz burada biraz yoktur. Yan burada'sın ya oradasın. Allah hepimizi ashab-ı kiramdan cenneti he? درستے ان شاء اللہ صاحبہ دعا میں درز بوبند الحمد اللہ رب المین و صلاۃ وسلم سعید المسلیم نبی علیہ وصحب اجمعین